Evet. Alhamdulillah Rabb alamin Ve salat ve ala aşrîf el-anbiyâ ve al-mursilin. ve ala aleyhi ve sâbihi ejmâ'în. Vâmin tâbiyâm bi-ihsan ila yôm din dîn Ama Kardeşlerim, üçte usul dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde bu kitabın başına yerleştirilmiş yani Felsefetul Usul isimli kitabın başına konulmuş olan ve Felsefetul Usul kitabının girişi mahiyetinde olan iki mukaddimeyi okumuştuk. Bugün Selâfetul Usul kitabının aslından olan ve bu kitabın girişi olan mukaddime kısmını inşallah okuyacağız. Her zaman yaptığımız gibi önce metnimizi okuyacağız, sonra tercüme edeceğiz, sonra da gerekli izahları ve açıklamaları yapacağız. Diyor ki müellifimiz Rahmetullahi Aleyh, İ'lem. Bil ki. Erşadakallahu litaatihi. Allah seni itaatine irşad eylesin. Ennel Hanifiyete millete İbrahim. İbrahim'in milleti olan haniflik tab bu Allaha vahtahu muhlisen lehut din en tab bu Allah'a vahtehu yalınız Allah'a tapmaktır yalınız Allah'a ibadet etmektir muhlisen lahu din dini ona halis kılarak dini ona kas kılarak ve bir özelliklelike Emmer Allahu Cemmi an ve biz işte bunu أمر Allahu, Allah emretti cemian nas bütün insanlara ve halaqahum laha ve onları bunun için yarattı. Kema kâl tale nitekim yüce Allah buyuruyor ki ve mâ halaktul cinne ve'l insa illa li cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve ma'na ya'buduni, ya'buduni'nin, bu ayeti kerimedeki ya'buduni'nin manası, yuvahiduni, beni birlesinler, beni tevhid etsinler demektir. Ve a'zamu ma emarallahu bihi tevhid, و اعظم ما emrettiği şeylerin en büyüğü et-tevhid tevhiddir. Ve o da ifradullah bil ibade Allah'ı ibadetlerle birlemektir. Ve azamu ma neha anhu eş Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Ve o da da'vetu gayrihi ma'ahu. Onunla birlikte başkasına dua ve ibadet etmektir. Ve addelilu kavluhu ta'ala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Ve'budullaha Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şey'a, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Evet. Bu kadar. Kim bize burayı okuyup tercüme eder? Ali yapsın. İ'lem, bil ki, Allah seni kendisine İtaat etmeye muvaffak kılsın. Enel hanifiyete millete İbrahim. <gülüyor> İbrahim'in milleti olan haniflik ente ubudallaha vahde. Allah'a bir olarak ibadet etmektir. Muhlisin muhlisan lehuddin. Dini ona has kılarak. Ve bi zalike Allah. İşte bunu Allah emretti. Cemian <gülüyor> nas, insanların tümüne. Ve halakahu laha ve onları bunun için yarattı. Kema kâle teâlâ. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yok. Başka bir, ben başka, insanları başka, Cin, cinleri başka bir, mi? cinleri ve insanları başka bir şey için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Tamam. Ve mâna ya budun. Buradaki e, ibadet İbadetin manası yabuduni'nin manası yabuduni'nin manası yuahidun. Yuahidundur. Ve azamı yani beni birlesinler. Ve azamı Allahu bihi e, Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü bihi tevhid. Tevhiddir. Ve huve, ve o da ifradullah bil ibadetihi. Allah'ı ibadetlerde birlemektir. Ve azamı manaha anhu ve Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü eşşirku şirktir ve huve, ve o da davatu gayrihi ma'ahu onunla birlikte bir başkasına dua etmektir. Ve delilü kavluhu teala ve bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ibuddullah ve la tuşriku, ve Allah'a Allah ibadet edin ve la tüşriku bihi şey'en ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Evet, birisi daha okusun, özgür okusun. İ'lem, <gülüyor> bil ki arşedek Allah'u litaatih, Allah seni kendisine itaat etmeye muvaffak kılsın. Ennel hanifiyete millete İbrahim, İbrahim'in milleti olan haniflik, en ta'budallâhe vahdehu, bir olarak Allah'a ibadet etmendir muhlisan lehuddin dini ona haskılarak ve bizzalike Allahu cemiyen nas ve Allah bunu insanların tümüne Emret. emretmiştir ve bizzalike işte bunu Allahu cemiyen nas Allah bütün insanlara, bütün insanlığa emretmiştir ve khalakahum leha ve bunun için yaratmıştır. Kemah qalatehala. Niteki müccal Allah şöyle buyuruyor. Vama halak dul cinne wal inse. Allah cinleri ve insanları başka bir şey için değil, illa illa liya buduni. İbadet için yaratmıştır. Yok. Vama halaktu yaratmadım. El cinne vel inse, cinleri ve insanları yaratmadım. İlla ancak şunun için yarattım. yabuduni bana ibadet etsinler. Toplu tercümesi cinleri ve insanları başka bir şey için değil bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve ma'na ya'buduni manası beni tevhid et, beni birlesinler. Yani ve ma ya'buduni ya'buduninin yani bana ibadet, ibadet etsin. etsinlerin anlamı yuahiduni beni tevhid etsinler demektir. ve aqdemu ma amara Allahu bihi bihi tevhid Allah azze ve celle'nin emrettiği şeylerin en büyüğü tevhiddir. ve huwa o da ifradullah bil ibadeti. ifradullah bil ibadeti İbadetler Allah'ı birlemektir. İbadetlerle. İbadetlerle Allah'ı birlemektir. Ve a'zamu ma neha anhu şirku Ve Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Ve huve o da da'vetu gayrihi ma'ahu. Onunla beraber başkasına ibadet etmektir. Ve delülü kavluhu teala. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve abudullâhe düşrikubi şey an Allah'a ibadet edin ve ona bu hususta hiçbir şeyi ortak koşmayın mi Evetlerim İşte bu felfettul usul kitabımızın giriş bölümü daha sonra müellif rahimehullah gördüğünüz gibi peyda ile sana denilirse Mel usulü felfetülti yeci bu alal insani marife İnsanın bilmekle yükümlü olduğu, insana bilmek farz olan, vacip olan üç temel esas nedir denilirse fakuldeki diye sıralayacak üç temel esası delilleriyle birlikte açıklamaya başlayacak. Şimdi bu üç temel esasın kitabımızın adını aldığı bu üç temel esasın şerhine ve izahına girmeden önce müellifimiz rahimehullah Ön söz mukaddime mahiyetinde bazı şeyler söyledi. Şimdi biz burayı şerh edeceğiz, izah edeceğiz inşallah. Ee, eğer buranın şerhini e, bu hafta itmam edebilirsek, bitirebilirsek, tamamlayabilirsek... ...haftaya e, fe izakıyla lekeden devam edeceğiz. Eğer devam, bitiremezsek bu hafta, önümüzdeki hafta yine bu mukaddimeyi tekrar işleyeceğiz... Evet müellifimiz Rahimullah diyor ki İlem bil ki buna dair açıklamalarımız daha önce geçmişti. Daha önce iki mukaddimen başında da şeyh İlem demişti. Şeyh Rahimahullah'ın pek çok risalesinde bu onun adetidir. İlem diye talebesine seslenmek ve İlem dedikten sonra da dua etmek. İlem bil ki dedikten sonra müellif Rahimahullah dua etti. Arşadakallahü litaatih. Arşadakallahü. Allah seni irşat etsin. Kardeşlerim, irşat kelimesi hakka doğruya yönlendirmek anlamına gelir. Irşat kelimesi rüştendir. Rüşt ise olgunluk. Rüşt kemal demektir. Gayyın yani azgınlığın zıttıdır. Kemal ve olgunluk anlamına gelir. İrşad ise Hakka ve doğruya Hak olana Yönlendirmek demek. Erşadakallah Yani Allah seni yönlendirsin. Neye yönlendirsin? Litaatihi Taatine Yani itaatine yönlendirsin. Emirlerini yerine getirerek Ve yasaklarından kaçınarak kendisine itaat etmeye seni yönlendirsin. Kardeşlerim, irşat iki türlüdür. Tıpkı hidayet gibi. Birincisi beyani irşat, ikincisi tevfiki irşat. Hidayet de böyledir. Birincisi beyani hidayet, ikincisi tevfiki hidayet. Ne demek beyani irşat ve beyani hidayet? Beyani irşat Beyani hidayet yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın kitaplar indirerek ve rasuller, nebiler göndererek hakkı, doğruyu beyan edip insanlara açıklaması, insanlara ulaştırması, insanlara göstermesi ve insanlara kitapları ve rasulleri aracılığıyla yönlendirmede bulunması demektir. Buna beyani irşat, beyani hidayet denilir. Bir de var tevfiki irşat, tevfiki e, hidayet. Tevfiki irşat ne demek? Yüce Allah subhanahu ve teala'nın kulum kalbini hakka yöneltmesi, basiretini açması, ona hakkı göstermesi, hakkı öğretmesi ve hakka uyma hususunda hakkı kavrama, bilme ve hakka tabi olma hak ile amel etme hususunda onu başarılı kılması. Buna denilir tevfiki irşat. Peki, müellif rahmetullahi aleyhim burada muhatabı için yaptığı irşat duası. Hangi irşat? Tevfiki irşat. Beyani irşat zaten Resul sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla tamam olduğu için ve bir daha kitap inmeyeceği ve Resul gelmeyeceği için tamamlanmıştır. Dolayısıyla beyani irşat Allahu Teala azze ve celle'den beyani irşat duası bulunmak Abes bir iştir, doğru bir iş değildir. Dolayısıyla Şeyh Rahimahullah'ın buradaki duası tevfiki irşad. Yani Şeyh Rahimahullah Allah seni muvaffak kılsın demek istiyor. Allah seni başarılı kılsın. Peki hangi hususta? Litaatihi itaati hususunda. Ne demek itaat? Emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ve bu hususlarda Yüce Allah Azza ve Celle'nin buyruklarına boyun eğmek. Yüce Allah seni bu hususta muvaffak kılsın demiştik daha önce de Şeyh Rahimahullah bu şekilde muhatabına dua ederek onun hakkında hayrı istediğini, onun iyiliğini istediğini, onu hayra yönlendirmek istediğini muhatabına hissettirmek istiyor. Daha sonra devamen diyor ki ennel hanifiyete millete İbrahim haniflik yani milleti İbrahim. Milleti İbrahim ne demek? Haniflik demek. Haniflik ne demek? Milleti İbrahim demek. Kardeşlerim, hanif, hanif kelimesi Hanefe den türemiş bir kelime. Bu kelimenin de anlamı yönelmek ve mail etmek demektir. Bu kelimenin anlamı bu. Yönelmek, mail etmek. Neden haniflik deniliyor? Batıldan hakka, şirkten ve küfürden İslam'a ve imana, yanlıştan doğruya meyletme, yönelme olduğu için ona el haniflik denilmiştir. Haniflik. Milleti İbrahim ne demek? Şirkten ve küfürden İslam'a ve imana yönelmek. Şirkten ve küfürden yüz çevirerek, İslam'a dönmek, imana dönmek. Yüzünü ve kalbini İslam'a ve imana dönmek demek. Onun için ona haniflik deniliyor. Millet-i İbrahim ne demek? Batıldan Hakk'a yönelmek. Batılı terk etmek, batıldan yüz çevirmek, Hakk'a yönelmek, Hakk'a yüz tutmak. İşte bu yüzden ona haniflik deniliyor. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhissalatu selamı Hanif olarak vasfetmiş. Buyuruyor ki yüce Allah azze ve celle inne İbrahimekane ümmeten. İbrahim bir ümmet idi. Buradaki ümmet kelimesinden maksat kudva yani örnek idi. İnsanların kendisine tabi olacakları, kendisine iktida ve ittiba edecekleri bir örnek, bir imam, bir önder idi. Başka hanif qanitan lillahi hanifan qanitan lillah yani Allah'a daima itaat ediciydi Ve neydi? Hanifen Hanifidi Neden Yüce Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı Hanif olarak vasfetti? Kavminin ve babasının dininden yüz çevirip Hakka yöneldiği için Kavmini ve babasını Hakka yönelttiği Hakka yöneltmeye çalıştığı Hakka davet ettiği için Yüce Allah Azze ve Celle'ye yüzünü tutup Putlardan yüz çevirdiği için putlara ibadetti, ibadeti e, reddettiği putlara ibadete yönelmediği, Allah'a ibadet ettiği, Allah azza ve celle'nin ibadetine davet ettiği için yüce Allah azza ve celle İbrahim Aleyhisselam'ı hanif olarak isimlendiriyor. Yüce Allah azza ve celle'nin İbrahim'i hanif olarak isimlendirmesini anladık. İmin hanif olduğunu ve İbrahim'in milletinin millet kelimesi de yol, tarika, şeriat ve din demektir. İbrahim aleyhissalatu vesselamın yolu, İbrahim aleyhissalatu vesselamın şeriatı ve dini hanifliktir. Bunu anladık. Ama müellifimiz Şeyhul İslam rahimahullah neden İbrahim'in milletini ve hanifliği zikrediyor? Yani en başta dedi ki, i'lem bil ki neden bizim İbrahim'in milletini bilme gibi bir zorunluluğumuz var. Neden bizim hanifliği bilme gibi bir zorunluluğumuz var? Öyle değil mi? Bu zorunluluk nereden doğuyor? Yüce Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede buyuruyor ki ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sonra biz sana vahyettik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap. Sonra biz sana vahyettik. Neyi? itttebi millete İbrahime Hanifen Hanif olarak İbrahim'in milletine uy diye sana da vahyettik. ettik yani peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve selleme de İbrahim'in milletine uymak emredilmiştir Peygamberimizin şahsında bu ümmete de Hanif olmak ve milleti İbrahim üzere olmak emredilmiştir Dolayısıyla bir Müslüman, hanif olmanın ne demek olduğunu bilmelidir. Bir Müslüman, millet İbrahim'i bilmelidir, ta ki ona tabi olabilsin. Ta ki ona uyabilsin. Öyle değil mi? Onun için şeyh diyor ki, İ'lem, bil ki, milleti İbrahim'i bilmelisin. Hanifliği bilmelisin. Çünkü bu, peygamberinin şahsında ve müstakil olarak, sana tabi olmanın emredildiği millettir. Uymanın emredildiği, Millettir. Sana bu emredilmiş, bu sana yüklenmiştir. Yüce Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhissalatu vesselamı hanif olarak vasfettiği gibi İbrahim aleyhissalatu vesselamın sahiplenenleri de reddediyor. Ve onun Yahudi de olmadığını, Hristiyan da olmadığını beyan ediyor ve buyuruyor ki Rabbimiz Mâ İbrahimu Yahudiyan, ve la nasraniyen İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan idi. Ma kane İbrahimu Yahudiyen vela Nasraniyen. İbrahim ne Yahudi idi ne Hristiyan idi. Ve lakin kane Hanifen ancak o Hanif idi. Müslümen ma kane minel müşrikin. Müslüm idi, Hanif idi, Müslüman idi ve ma kane minel müşrikin ve müşriklerden değildi. Böylece İbrahim Aleyhisselam'ın sahiplenmeye çalışan üç fırka reddediliyor. Bir, Yahudiler. iki Hristiyanlar. Üçüncüsü, müşrikler. Çünkü yüce Allah azze ve celle buyuruyor: "Ve ma kana minel müşrikin O müşriklerden de değildi. İşte bu ayet-i de dinlerin birleşmesi ya da dinlerin görüş alışverişi, ya da dinlerin diyaloğu adı altında faaliyet yürütenlerin faaliyetlerinin reddi var. Onlar bu faaliyetlerini şu çirkin isimle de isimlendiriyorlar. İbrahimi dinlerin diyaloğu. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve şirk ehlinin İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'dan uzak olduğunu beyan ediyor. Bir Müslüman nasıl bu isimlendirmeyi kabul edebilir? İbrahimi din yani İbrahim'in milleti yani İbrahim'in dini haniflik idi. İbrahim'in dini Yahudilik değildi, Hristiyanlık değildi, şirk ehlinin putlara ibadet dini değildi. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Nasıl olabilir de, nasıl olabilir bir Müslüman? Evet, <gülüyor> onlar bunu iddia edebilir. Yahudiler elbette diyecekler biz İbrahimiyiz. İbrahim'in milletinden, İbrahim'in dinindeniz. Elbette Hristiyanlar bunu iddia edecek ve diyecekler ki biz İbrahimiyiz. İbrahim'in dininden, İbrahim'in milletindeniz. Elbette müşrikler iddia etmişlerdi kendilerinin İbrahim'i olduğunu. Fakat bir Müslüman nasıl kabul edebilir bugünkü şekliyle o dinlerin İbrahim'i olduğunu? Tahrif olmuş şekliyle ve içine şirk girmiş şekliyle. Nasıl olabilir? Hristiyanlık nasıl İbrahim'in milleti olabilir? Nasıl İbrahim'i olabilir Hristiyanlık dini? İbrahim'i dinler diyorlar. Hristiyanlık nasıl İbrahim'i olabilir? ...Yahudilik nasıl İbrahim'i olabilir? Yüce Allah Azze ve Celle... ...1400 sene önce indirdiği... ...kelamında İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...Yahudi de olmadığını... ...Hristiyan da olmadığını... ...Yahudilerin ve Hristiyanların da... ...İbrahim'i olmadığını... ...bu şekilde beyan etmişken... ...1400 sene önce inen... ...kitaplarına tabi olmuyorlar... ...Kur'an'a tabi olmuyorlar... ...Kafirlerin hilelerine aldanıyor... ...ve... Bu faaliyetlerini İbrahim'i dinlerin diyaloğu olarak isimlendiriyorlar. Allah korusun eğer bu cehalet değilse, eğer bu gaflet değilse bu bir hıyanettir, bu bir ihanettir. Allah'ın dinine, İslam dinine ve Müslümanlara ihanettir. Bu Müslümanları arkadan vurmaktır. Bu Müslümanların içerisinde bir münafıklık faaliyetidir. Dinler arası diyalog faaliyeti Müslümanların arasında, Müslümanların içinde, Müslümanları sırtından vuran bir nifak hareketidir. İki yüzlü bir harekettir. Münafıklık cereyanıdır. İbrahim'i değildir Hristiyanlar. İbrahim'in milleti üzerine değildirler. Çünkü İbrahim Hanif idi. Yahudiler de değildir. Çünkü İbrahim Hanif idi. Hanif. Ve biz de Hanifliği ve milleti İbrahim'i öğrenmek durumundayız. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Peygamberimizin şahsında ve bize de müstakil olarak Hanif olmayı, milleti İbrahim'e uymayı emretmiştir. Demek ki bir Müslüman Hanifliği bilmelidir, milleti İbrahim'i bilmelidir, tanımalıdır. Onun için Şeyh Rahimahullah diyor. İlham an al hanifiyete millete İbrahim İbrahim'in milleti olan haniflik ve açıklamaya devam ediyor. Nedir? Nedir? Şimdi anladık. Niçin bilmek zorundayız İbrahim'in milletini yani dinini? Millet din demek dedik. Niçin bilmek zorundayız hanifliğin ne demek olduğunu? Bunu anladık. Şimdi ne olduğunu anlayalım. Haniflik nedir? İbrahim'in milleti nedir? Şeyh rahimehullah devamen diyor ki: "En ta'budallaha vahde." Bir ve tek olarak Allah'a tapmaktır. Muhlisen ta'kid olarak, pekiştirici olarak şunu da ekliyor. Muhlisen lehuddin. Dini ona has kılar. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ مُخْلِسَنْ لَهُ الد۪ينَ Dini ona has kılarak bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmektir. İşte milleti İbrahim budur. İbrahim aleyhissalatü vesselamın dini budur. Daveti budur. Çağrısı budur. Arkasından geleceklere bıraktığı kelime budur. Yüce Allah subhanahu ve teala... <gülüyor> İbrahim aleyhissalatu Vesselam'ın arkasından geleceklere bir kelime bıraktığını haber veriyor. Ve o kelimenin de ne olduğunu alimler bu şekilde tefsir ediyorlar. O kelime İbrahim aleyhissalatu Vesselam'ın belki hakka yönelir, hakka dönerler diye bıraktığı kelime tevhid kelimesidir. O İbrahim'in milletidir. Yalnızca Allah'a ibadet etme milletidir. Zaten bu ve açık seçik bir şekilde o ayetlerde zikredilen bir husus. O ayetlerde yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizin mimma ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan uzakım. Ben sizin ibadet ettiklerinizden uzakım illa ziliz Beni yaratan müstesna. İşte bu İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ın bıraktığı kelimedir. İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ın arkasından geleceklere bıraktığı kelimedir. İşte İbrahim'in milleti budur, İbrahim'in dini budur. Şeyh rahimehullah'ın sözünün şahidi ve delili de pek çok şahit ve delillerinden birisi de budur. yüce Allah Subhanahu ve Taala İbrahim'in bu dininden yüz çevirenleri de Kur'an-ı Kerim'de kılnıyorak buyuruyor ki: "Vaman yarqabu an milleti İbrahim'e illa men sefiha nefsuh. Kendi nefsine yazık eden, kendi kendine yazık eden kimseden başka kim İbrahim'in dininden, İbrahim'in milletinden yüz çevir? Bakın bu ayetlerin tümünde emredilen husus ne? İbrahim'in milletine ve dinine uymak. Nehyedilen husus ne? İbrahim'in milletinden yüz çevirmek ve uzaklaşmak. Peki İbrahim'in milletine? İbrahim'in milleti yalnızca Allah'a ibadet etmek ve dini ona halis kılmaktır. Bu ikisi zaten birbirinin aynı. En ta'budallaha vahdeh bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmek. Yani ibadeti sadece Allah'a yöneltmek. Sonra şeyh te'kiden pekiştirmek için diyor ki muhlisen lehuddin. Burada din kelimesiyle kastedilen ibadettir. Muhlisen lehuddin yani muhlisen ibad lehu'l ibad. İbadeti ona Has kılarak. Ona halis kılarak. Halis ne demek? Halis katışıksız demektir kardeşlerim. Katışıksız. Bu bizim dilimize de geçmiş. Biz kullanıyoruz. Mesela halis süt diyoruz. Ne demek? İçine su karışmamış. Halis bal diyoruz. Ne demek? İçine glikoz karışmamış. Glikoz kullanılmamış yapımında. Halis yani katışıksız. Peki halis ibadet nedir? İçine Allah Azze ve Celle'nin kastından başka kasıt karışmamış. Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına yöneltilmemiş. Sırf yalnız tek başına Allah'a yöneltilmiş. İşte ibadeti halis kılmak, Yüce Allah Azza ve Celle'den başka bütün amaçlardan, bütün maksatlardan, bütün gayelerden uzaklaştırıp ibadeti tek başına Allah'a yönetmek demektir. İbadeti Allah ile birlikte bir başkasına daha yöneltmemek demektir. İşte İbrahim'in milleti budur. Peki bu millet, bu din İbrahim'e mi hastır? Hayır. Bu Nuh'un da, Şuayb'ın da, Salih'in de ve diğer Resullerin de ve en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de milletidir. Ama İbrahim aleyhissalatu vesselamın şerefi, İbrahim aleyhissalatu vesselamın değeri, İbrahim aleyhissalatu vesselamın kerametinden dolayı Yüce Allah azze ve celle bu milleti İbrahim'e, o tevhid kahramanı olduğu için, o ebil, Ebu'l Enbiya olduğu için bu milleti İbrahim'e nispet etmiştir. Yoksa bu millet bütün rasullerin milletidir. Bütün nebilerin milletidir. Bu millet bütün kitaplarda anlatılan millettir. Bütün rasullerin ve nebilerin kendisine davet ettiği millettir bu millet. İbrahim'in milleti değildir sadece. Fakat İbrahim Allah'ın halilidir. İbrahim Ebu'l-Enbiyadır. Yani kendisinden sonra gelen rasullerin babasıdır. İsmini bildiğimiz, zikrini bildiğimiz, Rabbimizin kitabında geçen, kendisinden sonra gelen rasullerin babasıdır. İbrahim bu faziletlere sahip olduğu için hususen zikredilmiştir. Bir de, önemli bir hikmet, ince, oldukça latif bir hikmet var. Bu milletin İbrahim'e nispet edilmesinde. Oldukça latif, oldukça ince bir hikmet var. O da şu kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetini yönelttiği kimseler, müşrikler hususen kendilerini İbrahim aleyhissalatu vesselama nisbet ediyordular. Yüce Allah azze ve celle de Kur'an-ı Kerim'de defaatle İbrahim müşriklerden değildi. İbrahim sizden değildi. İbrahim'in dini sizin şu anda üzerinde bulunduğunuz değil diye beyanda buyurdu. Bununla iki şey husule geldi. İki maksat husule geldi. Birincisi İbrahim aleyhissalatu vesselamın tenzih edilmesi. Müşriklerden İbrahim aleyhissalatu vesselamın tenzih edilmesi İbrahim aleyhissalatu vesselamın Edilmesi, İbrahim Aleyhisselatu Vesselam'ın şirk ithamından, şirk dininin babası, şirk dininin davetçisi olması ithamından temizlenmesi. Bu birinci maksat. Husule gelen, elde edilen. İkincisi, bir topluma itimat ettikleri ve güvendikleri, kendi yolunda olmakla övündükleri, Büyük şahısları öne sürerek davet yapmak. Böylece onların kalplerini hakka yöneltmeye, hakka çevirmeye çalışmak. Evet, onlar İbrahim'i tebcil ediyor, tekrim ediyor, onlar İbrahim'i övüyorlardı. Ve onlara, bakın, sizin övdüğünüz, tabi olmakla şeref duyduğunuz ve kendisine ittiba iddia ettiğiniz bu İbrahim'in milleti budur diye açıklandı. Biz de bugün mesela Türk toplumuna hitap ederken, türbelerde işlenen şirki, kabirlerde işlenen şirki ve diğer <gülüyor> şirk çeşitlerini beyan edip açıklarken, Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah'ın kabir ziyaretleriyle ilgili kitabını anlatabiliriz, örnek gösterebiliriz. Şeyhülislam İbni Al Kayyim Rahimahullah'ın kabir ziyaretleriyle ilgili kitabını örnek gösterebiliriz. İmam Birgivi bir Türk alimi olan, Osmanlı alimi olan, Türkiye'de, Anadolu'da yetişmiş olan Muhammed El Birgivi rahmetullahi aleyhin meşhur, mağruf ismiyle İmam Birgivi rahmetullahi aleyhin kitabını da örnek gösterebilir. Onun da sözlerinden istidlalde bulunabiliriz, delil getirebiliriz. Hangisi muhataplarımız açısından kabule daha yakındır? Hangisi? Birgivi. Niçin? Çünkü o onların tanıdığı, bildiği, itimat ettiği, sözlerine güvendiği bir ilim adamı. Belki bugün bu toplum için bu pek söz edilebilecek bir şey değil. Çünkü toplumumuz kahir ekseriyeti itibara alırsak ne bir gibiyi tanıyor, ne İbni Teymiye'yi ne de bir başkasını. Fakat bu aklımızda ince bir hikmet olarak kalabilir bir topluma hitap ederken, o toplumun eğer varsa geçmişinden geçmişteki <gülüyor> tabi olmakla övündükleri kendisini yücelttikleri şahıslardan tevhid ehlinin, sünnet ehlinin sözlerinden istitlalde bulunursak davetimizin kabulü artar. Müşrik topluma da Yüce Allah Azze ve Celle iki sebeple İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı hususen zikretti. Aynı zamanda bu davet bütün yeryüzü halkına yönelikti. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daveti, bütün yeryüzü halkına yönelikti. Ve yeryüzü halkı da ya şirk üzere idiler, yahut da Yahudilik, yahut da Hristiyanlık dinine tabi idiler. Ve bu din mensuplarının üzerinde ittifak ettiği isim İbrahim aleyhissalatu vesselamdı. Hem İbrahim aleyhissalatu vesselamın onlardan uzak olduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde beyan edildi hem de onlara gelin hepiniz gerçek İbrahimiler olun gerçek İbrahim'e uyanlar olun İbrahim'in milleti budur onlara denildi neymiş İbrahim'in milleti bir daha tekrarlayalım İbrahim'in milleti müellif rahmetullahi aleyhin dediği gibi en ta'budallahe vahde bir ve tek olarak Allah'a tapmaktadır Allah'a ibadet etmektir. Muhlisen lehuddin dini yani ibadeti ona has kılarak. İbadeti ondan başkasına yöneltmeyerek. Sonra müellif rahmetullahi aleyh sözlerine devamen diyor ki ve bizalike işte bunu yani milleti İbrahim'i ve Hanifliği yani sırf Allah'a ibadet etmeyi. İbadeti ona has ona halis kılmayı ve bizalike işte bunu Allahu Allah emretti cemî'en nâs bütün insanlığa bütün insanlığa neyle emretti? Resuller ile ve indirdiği kitaplarıyla ilk insandan son insana kadar kadınıyla erkeğiyle küçüğüyle büyüğüyle arabıyla acemiyle siyahıyla beyazıyla bütün insanlığa Allah azze ve celle bunu emretmiştir. Bütün resullerin daveti budur, bütün kitapların daveti budur, bütün resullerin, elçilerin, nebi'lerin çağrısı budur. Ve bir zalika amara Allahu cemian Son kitap Kur'an-ı Kerim'de Son Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanında Rabbimiz azze ve celle bu daveti bütün insanlığa tekrarlamıştır. Rabbimiz azze ve celle buyuruyor. Ya eyyühen nas ey insanlar yani ey insanlık ey bütün insanlar bakın hitap kime? Bütün insanlığa. Ya <gülüyor> eyyühen budu ubudu rabbekum. Ey insanlar ne yapın Rabbinize ibadetin Gördünüz mü Ve bizzalike emarallahu Cemii annas Allah bunu bütün insanlığa emretti Kur'an'ın inişinden önce de Diğer rasullerle ve diğer kitaplarla İlk insandan son insana kadar Hep bunu emretti Bu da bunun Ehemmiyetine önemine işaret eder Öyle değil mi Sonra müellif sözlerine devam ediyor ve diyor ki ve وَخَلَقَهُمْ laha Ve onları bunun için yarattı. Yani ne için yarattıysa onu emretti. Neyi emrettiyse onun için de yaratmıştır. Bütün insanlığa Allah bunu emretmiştir. Resulleri aracılığıyla ve kitaplarında ve insanları Allah bunun için yaratmıştır. Bunun için yaratmıştır. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> pek çok yerde, pek çok ayette insana etrafında gördüğü şeylerin kendisi için yaratıldığını haber verir. Şu ayet-i kerimelerin içerisinde şu ifade kalıbıyla çok sık Karşılaşırsınız. Halaka <gülüyor> lekum. Sizin için yarattı. Halaka lekum mafis semavati ve mafis. Göklerde ve yerde olanları sizin için yarattı. Sahara <gülüyor> lekum. Size boyun eğdir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde aynı ifade vardır. Biraz önce okuduğumuz ayette de ellezî ce'ale lekum huvellezî ce'ale lekumul erde firâ şen ve semâ'e binaen daima bu ifadedir ce'ale <gülüyor> lekum bak Allah-u Teala ne, ne demek lekum <gülüyor> sizin için gökleri sizin için yarattım buyuruyor pek çok ayette yeri sizin için Göklerde ve yerde olanları size müsahhar kıldım. Sizin hizmetinizde. Sizin menfaatiniz için. Sizin faydanız için. Sizin hayrınız için. Lekum sizin için. Yeri sizin için döşek yaptım. Göğü sizin için bina gibi yaptım. Sizin için buluttan su indirdim. Sizin için yerden ekinler bitirdim. Le Kum sizin için. Yani devamlı insana diyor ki senin etrafında gördüğün şeyler senin içindir. Bu ne demek? Sen merkezsin, sen asılsın demek. Ey insan, sen asıl olansın, sen merkez olansın. Hayvanlar sana hizmet ediyor, toprak sana hizmet ediyor, hava senin için. <gülüyor> Hepsi senin etrafında sana hizmet ediyor. Öyle değil mi? Bunun akılla da bu sonuca varılması kolay. İnsan bugün baktığı zaman meyve ağaçlarını görüyor. O meyve ağaçlarının gıdası meyve mi yoksa başka bir şey mi? Yani meyve ağacından meyve çıkıyor. Peki meyve ağacı meyveyi mi yiyor? Hayır. Kim için o meyve? İnsan için. İnekten süt çıkıyor. Peki inek süt ile mi besleniyor? Arıdan bal çıkıyor. Arı bal ile mi besleniyor? Her şeyin ala alır? Hayır. Bunların tümü kim için? İnsan için. Yüce Allah Azze ve Celle musahhar kılmış. Deve oldukça azametli büyük olmasına rağmen, inekler, tosunlar, oldukça azametli büyük olmasına rağmen insana boyun eğdirilmişler. Atlar, eşekler, hepsi insana boyun eğdirilmişler, insanın hizmetine verilmiştir. Yer, sürebilmesi ve ekebilmesi için insana boyun eğdirilmiş. Hepsi insanın etrafında dönüp duruyorlar. İnsana hizmet için adeta koşuşturuyorlar insan onlara boyun eğdirebiliyor hükmedebiliyor yönlendirebiliyor kendi istediği kendi menfaati istikametinde onları dilediği gibi kullanabiliyor insan peki burada şu soru akla gelmiyor mu insan ne için yaratıldı? insanın ağaç için Toprak için, hayvanlar için yaratıldığından bahsedebilir miyiz? Hayır. İnsan bunların çok ötesinde. Çok yüce bir maksat, çok yüce bir hedef, çok yüce bir gaye için yaratıldı. Peki nedir o gaye? Bunu en iyi kim bilebilir ve kim bize haber verebilir? Kim bize beyan edebilir? Bizzat yaratanın kendisi. Yani ben niçin yaratıldım şeklinde bir soru sorduğumuzda bu cevabı en iyi kim bilebilir, kim söyleyebilir, kim haber verebilir? Bak soruda ne diyoruz? Ben niçin yaratıldım? E bunu en iyi yaratan bilir. En iyi yaratan haber verebilir. Ve yaratıcı bize niçin yaratıldığımızı beyan ediyor. Güce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki müellifimizin dediği gibi Kemal Aka'le buyuruyor ki ve ma halaktul cinne ve'l insa illa li Cinleri ve insanları başka bir şey için değil. İfadesi görüyor musunuz? Önce ne var? Yaratılma amacımızı açıklamadan önce Yaratılma amacı olarak akla gilebilecek bütün her şeyin reddi, nefyi ve inkarı var. Başka bir şey için değil. İlla başka bir şey için değil. Onun için bu ayet-i kerimenin tercümesi olarak en mükemmel tercüme budur kardeşler. Yaygın alışılmış bir tercümesi vardır bu ayet-i kerimenin manayı ifade etmekten uzaktır. Demin kardeşimizin söylediği tercüme. Hayır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَةِ Önce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Cinleri ve insanları <gülüyor> yaratmış değilim. لِيَعْبُدُونَ <gülüyor> başındaki lam, ta'lil için. Yani illet, sebep bildirmek için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ne demek? Cinleri ve insanları yaratmış değilim. Şimdi lama git. Mana ne oldu? Herhangi bir şey için yaratmış değil. Şimdi ayetin tümünü oku. اِلَّا لِيَعْبُدُونِي Bana ibadet etmeleri müstesna. Sadece bunun için yaratıldı. Onun için bu ayet-i mükemmel tercümesi Rabbimiz buyuruyor ki amalaktür cinle velinse illlla yauddun Rabbimiz buyuruyor ki cinleri ve insanları başka bir şey için değil bana ibadet etsinler diye yarattı başka bir şey için değil önce nef diyor yaratılış maksadı amacı hedefi ve gayesi olarak akla gelebilecek şeyleri Başka hiçbir şey için değil. Tek bir maksat, tek bir amaç, tek bir gaye, tek bir hedef. İbadet. Allah'a ibadet. Li yabudu ni. Bana ibadet etsinler diye yarat. Bu ayet-i kerime üzerinde biz başka derslerimizde çok geniş geniş durduk. Bu ayet-i kerime hakkında uzun uzun açıklamalar yap. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bu ayet oldukça ehemmiyetli ve büyük ayetlerden birisidir. Ve üzerinde çokça durulması gereken bir ayettir. Fakat şu anda bizim vaktimiz el vermediği için ve gayemiz elimizdeki kitabı muhtasar bir surette izah etmek, şerh etmek bizim gayemiz önümüzdeki metni anlamaya çalışmak olduğu için kısa duracağız. Yüce Allah Subhanahu ve Teala burada İnsanı yaratmadaki hedefi ve gayeyi haber verdi. Yaratıcı olarak elbette bunu beyan etmeye hak sahibi olan odur. Ve elbette bu hususta onun beyanı en hak olan beyandır. Ve bize haber veriyor. Sizi ben yarattım ve kendim için yarattım. Bana ibadet etmek için. İşte en yüce maksat budur. Siz bunun için yaratıldınız. Yani bu yüce maksat, bu yüce hedef, bu yüce gaye için yaratıldınız. Bu yüce gayenin daha altında olan adi, değersiz, kıymetsiz şeyler uğruna kendinizi feda etmeyin, kendinizi harap etmeyin, kendinizi zayi etmeyin. Siz çok yücesiniz. Yüce Allah Azze ve Celle ayet gelmede buyurmuyor mu? Ve lekad ve addini suresinde nasıldı? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Yüce Allah buyuruyor ki muhakkak ki biz insanı ahseni takvim. Ahseni <gülüyor> takvim. En mükemmel surette yarattık. En mükemmel surette. İnsan eşsiz. İnsan mükemmel. İnsan çok yüce. Çok keremli bir varlık. Yüce Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. Biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Şerefli kıldık Yüce Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın kıssasına bakın. Melekleri insan cinsinin babası olan Adem'e <gülüyor> selamlama secdesiyle secde ettirdi. Rabbimiz Azze ve Celle. Bütün bunlar insanın ne kılınmasıdır? Şerefli kılınmasıdır. Yüce kılınmasıdır. Şimdi ey insan ne için yaratıldığının bilincinde ol. Sen çok yüce bir amaç için yaratıldı değersiz adi kıymetsiz şeyler uğruna kendini zayi etme bu yüce amacın dışında kalan her şey değersiz kıymetsiz ve adi şeylerdir. kendini bu şeyler uğruna zayi etme Allah'ın sana verdiği şerefi kabullen sahiplen o şerefe sahip çık. İnsanın yani Rabbimiz burada bizi ne için yarattığını beyan ediyor. Peki insana düşen ne bu ayetin karşısında? Allah onu ne için yarattıysa, hangi amaca binaen yarattıysa onu insan amaç edinmeli. Allah onu hangi gayeyle yarattıysa insan da onu kendine gaye edinmeli. Allah onu hangi hedef için yarattıysa insan da bunu kendine hedef edinmeli. Nedir o gaye? Nedir o hedef? İbadet. İbadet. İnsan Allah'a ibadet için yaratıldı. Ve bu insan için olabilecek en yüce gayedir. En şerefli hedeftir. Bundan daha azına, bundan başkasına insan razı olmamalı. Allah onu ne için yarattıysa onu gaye edinmeli onu hedef edinmeli o uğurda yaşamalı insan ibadet her nefes alışverişi bu uğurda olmalı bütün hayatı bu uğurda olmalı ibadet ben ibadet için yaratıldım kendi kendine söyle ben başka bir şey için değil ibadet için yaratıldım. Bu ayeti kendi nefsine ikrar ettir. Ben <gülüyor> evlenmek için değil, çoluk çocuk sahibi olmak için değil, yemek içmek için değil. Bunu hayvanlar da yapıyor. Gezip tozmak için değil. Ve bunu çoğaltabilirsiniz. Şunun için değil, bunun için değil, şunun için değil bu. Bunların hiç birisi için değil ibadet için yaratıldım. ben ibadet için yaratıldım. insan böyle bir yüce maksadı böyle bir yüce hedefi böyle bir yüce gayeyi bırakır da nasıl başka şeyleri kendisine hedef, maksat ve gaye haline çevirir ne demek insanın ne için yaratıldıysa onu gaye, onu hedef onu maksat edinmesi bu nasıl anlaşılır? Nasıl bilinir? Biz nasıl biliriz? Barış'ın, Sander'in, Ali'nin ve diğer kardeş nasıl biliriz? Bunların Allah'a ibadeti gaye ve hedef edindiklerini. Bunların bu ayet ikerimeyi kerimeyi gerçekleştirdiklerini. Bu ayet-i kerimedeki yönlendirmeye tabi olduklarını nasıl bilebiliriz? <gülüyor> eğer bunlar kendilerine verilen bütün imkanları o gayenin tahsili uğruna harcıyor iseler o zaman onlar bunu gaye edinmişler, bunu hedef edinmişler demektir. İnsan için iki şey söz konusudur. Bir zaruriyat, iki, maksat. Bir, ihtiyaçlar, gereksinimler, zorunluluklar, iki, maksat. İnsan için iki şey söz konusudur. Maksat ne demek? Kendisi uğruna, bütün imkanların, harcandığı şey maksattır. Kendisi uğruna, sen, Hangi şey uğruna imkanlarını sana verilenleri harcıyor isen, hangi şeyi hedef edinmiş, gaye edinmişsen, o senin gayen ve hedefin olmuş demektir. Hangi şey uğruna imkanlarını harcıyorsun? Müslümanın kendisine verilmiş nefes alma, nefes verme imkanını ve nimetini bile hangi şey uğruna harcaması lazım? ibadet. Allah'a ibadet. Çünkü sen bu yüce maksat, bu yüce hedef, bu yüce gaye için yaratıldın. Sen gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını hedef gaye haline getiremezsin. Hayvanlar gibi. Senin ilk düşündüğün şey hemen sabah ot olmamalı. inekler gibi. Hayvanlar gibi. Hemen bir an önce Yemeğe saldırmamalısın. Hayatının hedefi, maksadı ve gayesi ihtiyaçlarını, zaruretlerini gidermek olmamalı. Peki insan ihtiyaçları, zaruretleri, zorunlulukları için çalışmamalı mı? Evet çalışabilir. Fakat onları gaye edinmemeli. Bu nereden anlaşılır? Bir insan ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini gaye edinmiş mi edinmemiş mi onları gaye konumuna koymuş mu koymamış mı nereden anlaşılır eğer sen gayen uğruna yaratılma amacın uğruna o ihtiyaç ve gereksinimlerinden vazgeçebiliyorsan eğer onları o istikamette kullanıyor isen sen onları maksat edinmemişsin demek. Eğer sen Allah'a ibadet için nefes alıp veriyor, Allah'a ibadet için yaşıyor isen, zaruriyat, ihtiyaçlar, gereksinimler için yaşamıyor, onları vazgeçilir olarak görüyor, Allah'a ibadeti vazgeçilmez olarak görüyor isen, ben Allah için yaratıldım diyor ve bütün imkanlarını bu maksat, bu gayeye, yönlendiriyor isen sen Allah'a ibadeti hedef, maksat ve gaye edindin demektir. Allah'ın istediğini gerçekleştirdin demektir. <gülüyor> bu ayet-i kerimenin bize verdiği ders bu. Yoksa bu ayet-i kerime sadece bir ihbar değil. Yüce Allah azze ve celle beyan ediyor. Haber veriyor. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattı. İbadet etseler de bu böyle Etmeseler de bu böyle, öyle değil mi? Allahu Teala diyor ki ben bunun için yarattım. Yani bu Allah'tan bir haberdir, ihbar, bir beyandır. İbadet etmeseler, bu hakikat değişiyor mu? Değişmiyor. Etseler de bu hakikat değişmiyor. Allahu Teala Azze Ve Celle burada kendi yaratma fiilindeki gayayı, hikmeti beyan ediyor bize. Ben onları kendim için, kendime ibadet için yarattım, beyan ediyor haber veriyor peki bu ayeti ki ders ve yönlendirme ne ey insan Allah seni ne için yaratmış ise sen de onu kendine maksat ve gaye edin o yüce maksat dışında herhangi bir şey için kendini zayi etme vaktini zayi etme ömrünü zayi etme imkanlarını kuvvetini kudretini zayi etme biz bu ayet-i kerime üzerinde <gülüyor> daha çok çok durmalıyız. Daha çok çok durmalıyız. Bu ayet-i kerimedeki dersler, ibretler üzerinde daha çok çok durmalıyız. Bu ayet-i kerimenin nasıl ihmal edildiği üzerinde, bu ayet-i kerimedeki hedef ve maksadın nasıl zayi edildiği üzerine daha çok çok durmalıyız. Ama dediğimiz gibi bizim buradaki maksadımız, Metnimizi anlamaya, metnimizi kavranmaya, metnimizi öğrenmeye çalışmak. Onun için bu kadarla iktifa ediyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle bize bunu beyan etti. Şimdi ne oldu? <gülüyor> Buraya kadar okuduklarımız. Müellifimiz dedi, dedi ki, bil ki İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini yalınızca Allah'a tapmak, Allah'a ibadet etmektir. Dini yani ibadeti Allah'a halis kılmaktır. Allah bunu bütün insanlığa, bütün insanlara emretmiştir ve bütün onların hepsini de insanları da bunun için yaratmıştır. Sonra da bu ayet-i kerimeyi örnek verdi. Ayet-i kerime cinler de cinlerde geçiyor. <gülüyor> bu ayet-i kerime de cinlerin mükellef olduğunu anlıyoruz. Cinlerin de teklife yani yükümlülüğe muhatap olduklarını anlıyoruz. Daha sonra müellifimiz Rahimehullah diyor ki Ve ma'na ya'buduni bana ibadet etsinler. Ayet-i Kerime'de geçen bana ibadet etsinler buyruğunun anlamı Ayet-i Kerime'de öyle geçti değil mi? Başka bir şey için değil bana ibadet etsinler diye yarattım. Müellifimiz diyor ki, bana ibadet etsinler buyruğunun anlamı ni beni tevhid etsinler demektir. Kardeşlerim, bu müellif rahmetullahi aleyhin kendisinden önceki alimlerden ve kendisinden önceki alimlerin de sahabeden aldığı tefsirdir. Hatta İbni Abbas radıyallahu anh sadece bu ayetin özelinde değil, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün ibadet emirlerinin tevhid anlamında olduğunu söylemiştir. Şimdi buradan kasıt i̇bn Abbas'ın kastı, tefsir ulemasının kastı ve Şeyhül İslam Muhammed Rahmetullahi Aleyh'in kastı. İbadet kelimesinin sözlük anlamının tevhid olduğunu mu beyan etmek? Hayır. Çünkü ibadet kelimesinin sözlük anlamı tevhid değildir. İbadet kelimesinin sözlük anlamı tevhid değil. Peki maksat ne? Murat ne? Ne demek istiyorlar? İbadet tevhid demektir derken. Demek istedikleri şu. İbadet tevhid ile tefsir olunur. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ibadet emri varsa ve Resuller, kavimlerine ne kadar ibadet daveti götürdülerse Bundan kasıt, ibadetsiz toplumu Allah'a ibadete yönlendirme değildir. Bundan kasıt, Allah'tan başkasına ibadet edenleri yalınız Allah'a ibadet etmeye yönlendirmedir. Yani şu anlamda değil, gelin yapmayın etmeyin boş boş niye dolaşıyorsunuz gelin ibadet edin. Bu anlamda değil. Peki ne anlamda? Tevhid anlamında. Yani ey Allah'a ve başkalarına ibadet edenler. İbadetinizi yalınız Allah'a yapın. Çünkü beraberinde tevhid olmadıkça ibadet, ibadet değildir. <gülüyor> i̇bn Abbas'ın da müfessirlerin de, ulemanın da, şeyhin de anlatmak istediği bu. Beraberinde tevhid olmadıkça. İbadet ibadet değildir. Allah'a ibadet olmaz. Beraberinde tevhid yoksa Allah'a ibadet olmaz. Ben Allah'a da ibadet ediyorum. Allah'tan başkasına da ibadet ediyorum. Hayır, sen Allah'a ibadet etmiyorsun. Bunu biz Kul ya eyyuhel kafirun suresinde buluyoruz. Mekke müşriklerinin Allah'a ibadet ettikleri kitap, sünnet ve tarihen sabit değil mi? sabit. Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'ı anıyorlardı. Ve bizzat bu Kur'an ile sabit. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onlar ekinlerden bir kısmını Allah'a ayırdılar. ibadet olarak. Bir kısmını da putlarına. Allah'a ibadet ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hacda telbiye söylüyorlardı. Lebbeyk <gülüyor> <gülüyor> Allahümme mele diyor. Sonra da başka şeyler ekliyorlardı buna. Yani Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'a ibadet ediyorlar Ama Kul'e yu'l kafirun suresinde biz ne buluyoruz? Allahu Teala buyuruyor ki la a'budu ma ben sizin ibadet ettiklerinizde ibadet etmem. Ve la entum ma a'bud. Ve entum sizler de değilsiniz. Abidun ne değilsiniz? İbadet edici değilsiniz. İbadet etmiyorsunuz. Vela antum abiduna ma e'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediyor değilsiniz. Ayetlerin sonu. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ Sizin dininiz başka, benim dinim başka. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Aramızda bir din ayrılığı var. Siz benim ibadet ettiğimi ibadet etmiyorsunuz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmiyorum. Burada müşrikler neyle vasf ediliyor? Allah'a ibadet etmemekle vasf ediliyorlar. Allah'a ibadet etmiyorlar. Peki vakıa olarak Allah'a ibadet yöneltiyorlar mıydı? Yöneltiyorlar. Fakat Allahu Teala Azze ve Celle sadece halis olanı kabul eder. Kendisinden başkasına da ibadet ediliyor ise bunu asla kabul etmez. Rabbimiz bunu asla kabul etmez. Sadece kendisine ibadet emretmiştir. Kendisinden başkasına ibadeti yasaklamıştır. Dolayısıyla bir kişi Allah'tan başkasına da ibadet ediyorsa o kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. İşte ma'na ya'buduni yuvahiduni bu demek. İbadet tevhid ile tefsir olunur. Bu demektir. İbadet beraberinde tevhid varsa ibadettir. Yani Yüce Allah Azze ve Celle burada bana ibadet etsinler diye buyuruyor ya. Ne demek oluyor anlam? Beni ibadetlerle tevhid etsinler. Yani ibadeti yalınız bana yapsınlar. Benden başkasına ibadet etmesinler. Yeri geldiği için Tekrar yukarıdaki ayete dönerek Söyleyeyim Bu ayeti kerimeyi Gerçekleştiremeyenler Yani Yaratılış amacından sapanlar Kaç gruptu? 3. Allahu Teala azze ve celle Bizi ibadet için yarattı Peki ne için Yaratıldılar ise Onu gerçekleştirenler kimler? Peygamberler ve onlara tabi olanlar Bir de gerçekleştiremeyenler var. Ne için yaratıldılar ise onu gerçekleştirmeyenler. İbadet için yaratıldılar ama bu maksadı kaybettiler. Bu maksadı zayi ettiler. <gülüyor> Üç sınıf. Bir, küfür ehli. Küfür ehli. Bunlar kafir ve müstekbir olanlar. Yani Yüce Allah azza ve celle'ye ibadeti reddedenler, yüce Allah'a ibadet etmeyenler, yüce Allah'a ibadeti kabul etmeyenler, onun ibadete layık oluşunu ikrar etmeyenler, kabul etmeyenler, tasdik etmeyenler, mutlak anlamda Allah azza ve celle'ye ibadet etmeyenler küfür ehli. ikinci sınıf şirk ehli. Bunlar kimler? Allah ile birlikte başkasına da ibadet edenler. Allah'a ibadet ettikleri gibi başkasına da ibadet edenler. Şirk ehli. Üçüncü sınıf gaflet ehli. Bunlar da reddetmeksizin, inkar etmeksizin, tasdik ettikleri, kabul ettikleri halde ne için yaratıldıklarını unutan, gafil olan ve başka şeylere yönelip Allah azza ve Celle'ye ibadeti ihmal edenler, terk edenler, Allah'a ibadetten gafil olanlar. Bunlar da üçüncü sınıf, yaratılış amacını zayi edenlerden. Bu gaflet ehli tehlike üzerine, diğer iki sınıf ise hüsran içindeler. Gaflet ehli ise tehlikede. Diğer iki sınıf mutlak hüsran <gülüyor> içindeler. Evet, demek ki buna göre üç sınıf ortaya çıktı. Bir, kafir müstekdir. Kibirlenen, büyüklenen kafir. Bu Allah'a ibadet etmeyen kişidir. İki, kafir müşrik. Bu Allah ile birlikte başkasına da ibadet eden kişidir. Üç, Müslüman muhlis. Bu yalınız Allah'a ibadet eden kişidir. İşte ya'buduni yuvahiduni yalnız Allah'a ibadet bir tek Allah'a ibadet dinin özü budur milleti İbrahim budur dinin ruhu budur bütün kitaplar bunun için gelmiş bütün Resuller buna davet etmiştir insanlar da bunun için yaratılmıştır İnsanlar daha önceki derslerde pek çok derslerimizde söylemiştik İnsanların yaratılış amacı ile peygamberlerin gelme amacı birbiriyle kesişir. İnsanlar ne için yaratıldı? Allah'a ibadet için yaratıldı. Peygamberler ne için geldi? Allah'a ibadete davet için geldi. <gülüyor> öyleyse öyleyse madem ki böyle şunu söyleyebiliriz. Peygamberler Yaratılış maksadını zayi eden, terk eden ne için yaratıldılar ise onu gerçekleştiremeyen, gerçekleştirmeyen küfür ve şirk ehlini tekrar yaratılış amaçlarına geri döndürmek, ibadete geri döndürmek için gelmişlerdir. Yüce Allah Azze ve Celle işte bu ayet kerimede buyuruyor ki cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattım. Peygamberlerle ilgili de ne buyuruyor? Velladba asnafi kulli ummetin rasulen. Biz her ümmet içinde bir rasul gönderdik. Eni Abdullah. Ne demeleri, ne emretmeleri, neye çağırmaları için Allah'a ibadet edin. Vajteni but tağut ve Allah'tan başka ibadet edilenlerden, yani tağuttan, yani putlardan. Tağuttan uzak durun demeleri, emretmeleri, buna davet etmeleri, buna çağırmaları için. Ne kadar oldu? Bir buçuk saat oldu. Bir saat yirmi beş dakika oldu. Bitirmek istiyordum aslında. Çünkü himmet, gayret azaldığı için insanlar usanabiliyor. Ee, i̇stiyorlar ki... <gülüyor> hemen bu kitapçığı okuyup bitiri verelim. Şunu diyebilelim. Biz Felsefetul Usul kitabını okuduk diyebilelim. Halbuki bu e, maksat değil. Bu amaç edinilecek bir husus değil. Yani Felsefetul Usul kitabını okudum demek bu marifet değil. Mühim olan anlamak ve kavramaktır. Mühim olan anlamak ve kavramaktır. Burada bitirelim. Haftaya inşallah bu giriş kısmında tekrar duracağız. Ve Ve a'zamu ma Allahu bihit tevhid'den devam edeceğiz inşallah. Yüce Allah azze ve celle <gülüyor> bize kavramayı anlamayı e, kolaylaştırsın, nasip etsin. Bir de aslında vakit elverseydi ee, önemli bir tembihde bulunmak istiyorum. Pek çok defalar, akide okuduğumuz zamanlar, ben kardeşlerime, arkadaşlarıma bu tembihi tekrarlamışımdır. Bu tembihi, bu uyarıyı tekrarlamakta faide var. Arkadaşlar, kardeşlerim, burada bizim gayemiz, Kültürel bir faaliyet yapmak değildir. Akide öğrenmekten muradımız, İslam inancını, İslam akidesini, Ehli Sünnet ve Cemaat akidesini öğrenmekten muradımız, kültürel <gülüyor> bir faaliyette bulunmak değildir. Bizim gayemiz. Bunu öğrenip insanların arasında bilgili olduğumuzu onlara göstermek değildir. Ve akide de ağızda gevelenen bir takım kelimelerden ibaret değildir. Biz bunları okuyoruz, öğreniyoruz ki bunlar bizim bakış açımız. Meseleleri, olayları, zamanı ve insanları kendisiyle tartacağımız mizanımız Terazimiz olsun. Biz akideyi öğreniyoruz ki, o akide bizi yönlendirsin. O akide bizim bakış açımız olsun. O akide bizim terazimiz ve mizanımız olsun. O, o mizan ile insanları, olayları, zamanı ve hadiseleri tartabilelim. Biz akideyi gereksiz yere ağzımızda geveleyip durmak için, Öğrenmiyoruz. Bugün belki de bu mübarek davetin karşı karşıya olduğu en ciddi problemlerden birisi budur. Pek çok insanın yanında ak akide, ağızda gevelenen birkaç kelimeden ibarettir. Hep tekrarlanır durulur. Önce tevhid, tevhidin ehemmiyeti, tevhid şart, tevhidsiz olmaz. Tevhid şöyle önemli, tevhid böyle önemli. Tevhidi öncelemek gerekir. Tevhid, tevhid, tevhid, tevhid. Sonra bu kelimeleri sarf eden adamların değerlendirmelerine, bakış açılarına, sözlerine, hadiselere, olaylara ve kişilere nasıl yorumlar getirdiklerine baktığımız zaman ağzımız açıkta kalıyor. Çünkü Musa gibi konuşan bu adamlar Firavun gibi yorum ve değerlendirmeler yapıyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi konuşan bu adamlar, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi yorum ve değerlendirmeler yapıyorlar. Onların akide dedikleri şey, önce tevhid tevhid tevhid deyip durdukları şey, sadece ağızlarında geveledikleri bir sözdür. Boğazlarından aşağıya inmemiş, kalplerine yerleşmemiştir. Mizanları da akide değildir. Akideyle ölçmez, akideyle tartmaz, akideyle bakmazlar. Ne kadere iman, ne rasullere iman, ne kitaplara iman, ne Allah'a iman, ne tevhide iman, ne akidenin önemi, ne tevhidin önemi bunların hiçbiriyle meselelere yaklaşmazlar. Yani akidenin lafı var ama kendisi yok. Bütün menheci inhiraf ve sapkınlıklar bundan dolayı. Akidemiz aynıymış gibi gözüken insanlarla neden değerlendirme, olaylara bakış açısı, yöntem, menhec hususunda ihtilaf ediyoruz? Buna dışarıdaki insanlar bile hayret ediyorlar. Ve diyorlar ki, Subhanallah sözleriniz bir, akideniz bir, <gülüyor> anlattığınız şeyler bir, davet ettiğiniz hususlar aynı. Neden meselelere bakış açınız, değerlendirmeleriniz, ölçüleriniz, yöntemleriniz, menhecleriniz farklı? Neden? Bunun cevabı şu, akideyi öğrenenler, akideyi anlatanlar, akideye davet edenler, akideden bahsedenler, akideyi yeni çıkan uydurukça kelimeyle söyleyeceğim, içselleştirememişler, yüreklerine yerleştirememişler. Boğazlarından aşağıya inmemiş. Bunu kültürel bir faaliyet olarak değerlendirmişler. Biz akideyi yolumuz, menhecimiz, metodumuz, yöntemimiz olsun diye okuyoruz. Biz akideyi bakış açımızı o belirlesin diye okuyoruz. Biz akideyi terazimiz, mizanımız olsun diye okuyoruz. İnsanları tartıp, ölçüp, biçip şunun, bunun hakkında konuşmaya Hevesli olduğumuzu söylemiyorum. Ama yeri geldiği zaman insanları kendisiyle tarttığımız mizan akidedir. Olayları kendisiyle tarttığımız mizan akidedir. Zamanı kendisiyle tarttığımız mizan akidedir. Onun için akideyi ağızda gevelenen bir söz olarak öğrenmeyeceğiz. Akideyi önce yüreklerimize indireceğiz. Zaten yüreğimize inince... O bizim yolumuz olur, menhecimiz olur, bakış açımız olur, ona göre değerlendirir, ona göre küser, ona göre sever, ona göre sevinir, ona göre üzülür, ona göre uzaklaşır, ona göre yakınlaşırız. Ama akide yüreklerine inmemiş olanlar akidenin yerine başka şeyler koyar, <gülüyor> başka şeyler koy, batıl akideler koyar. Ve onlara göre uzaklaşır, onlara göre yakınlaşır, onlara göre buğz eder, onlara göre sever, onlara göre sevinir, onlara göre üzülürler. Yüce Allah Azze ve Celle bizi bu konuda muvaffak etsin. Bu tembih uzunca yapılmalı ve geniş geniş açıklanmalıydı. Belki de ilk derste yapılmalıydı. Niçin akide okuyoruz? Başlığı altında bir ders yapılmalıydı. Ama şimdiye Kısmetmiş, yine döneriz, yine aynı tembihde bulunuruz, yine aynı hatırlatmada bulunuruz. <gülüyor> Ta ki ne okuduğumuzu, niye okuduğumuzu, hangi amaç, hangi maksadı güttüğümüzü önce kendimiz bilelim. İnsanlara bildirmeden, anlatmadan önce kendimiz bilelim. Evet, ee, bir şey daha var, tembih. Arkadaşlar bu metni okuyun ve tercüme edin kendi aranızda. Evinizde okuyun, tercüme edin. Çoluk çocuğunuza okuyun, tercüme edin. Hatta şerh etmeye, izah etmeye çabalayın. Okuyun, harfi tercümesini öğrenin. Dersten lezzet alın. Birbirinize sorun, bunun harfi tercümesini yapabilin. Yapın, sonra anlatın. Başkasına anlatın inşallah. Yüce Allah Azze ve Celle beni sizi muvaffak etsin. Var mı sorumuz? Ee, geçen haftadan e, soru kardeşimiz geçen hafta ayeti kerimede geçmişti ki ve eyyedehum bir ruhin minhu. Allah onları yani en yakınları bile olsalar küfrü, imana tercih eden ve Allah ve Resulüne düşmanlık eden kimseleri veli edinmeyen, onlara sevgi beslemeyen kimseleri. Allah onları Kendinden bir ruh ile destekledi. Ayet-i Kerime'de ki kasıt nedir diye kardeşimiz geçen hafta sormuş. <gülüyor> Aslında dersin içinde bu geçti. Buradaki Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendinden bir ruh ile destekledi buyruğundaki amaç, maksat, murat. Allah Azze ve Celle onları kendi yardımı ile, kendi nusreti ile Desteği ile, vahyi ile, yol göstericiliği ile, hidayeti ile kuvvetlendirmesi, desteklenmesi, Allah Azze ve Celle'nin onlara sahip çıkması demektir. Burada Yüce Allah Azze ve Celle'nin ruh olarak isimlendirdiği şey, nusrettir, yardımdır, destektir, hidayettir, yol göstericiliktir. Yüce Allah'ın bu ruhu, Kendisine nispet etmesinin anlamı Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisinin bunu üstlenmesinden ve bizzat kendisi yardım etmesinden, bizzat kendisi yol göstericilik etmesinden dolayıdır. Yani Allah onlara destek vermeyi kendisi üstlenmiştir anlamına gelir. Yine derste bunu açıklamıştık. <gülüyor> Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi